Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ve'l hamdulillah. Nahmaduhu ve ve nestağfiruhu. Ve min şururi anfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu ve illallah la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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم فيغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا نظيما اما بعد فان استقى الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerr-ül umûri muhtesetuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'âtin dalâle ve kullu dalâlatin fîn-nâr. Herkese hayırlı akşamlar. Eee bu akşamki ders Havariç dediğimiz ağınca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 itaatten ayrılıp isyan etmek manasında olan huruç etmek, huruç kökünden ayrılan, isyan eden manasında bir sıfat hariç kelimesine nispet edilir. Bu nispet ekinin ilave edilmesiyle meydana gelmiş bir terimdir bu hariç, haricilik. Huruç, duhul dediğimiz girmenin zıttıdır. Ee, bunun zıttı olup çıkmak manasındadır. Çoğul olarak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 Savaşının ardından Ali ve Muaviye radıyallahu anh'ın taraftarlarınca benimsenen hakemlere rıza göstermeyi reddetmelerinden dolayı bunlara muhakkime denilmiştir. Yine diğer bir isimde Ali radıyallahu anh'ın ordusundan ayrıldıktan sonra ilk toplanlıkları birleştikleri ordu olarak harekete geçtikleri Harure,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 Ali radıyallahu anhuyu reddedenlerdir. Onlardan sonra Osman radıyallahu anhudan daha önce pardon ve onun zürriyetinden teberri edip onun soyundan da teberri edip uzaklaşanlardır. Burada dikkat edersiniz, Osman radıyallahu anhunun zürriyetinden teberri etme işi girdiği zaman şiaların da harici fırkasından olduğu aşikarıdır.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 Onların genel olarak baktığınız zaman baş kaldıran bir topluluk dedik. Fakat onları da yine ilim ehli iki yönden sınıflandırmış. Genel olarak aldığınız zaman iki yönden genelleştir. Birincisi din olarak gördükleri şey aslında din değildir. Örneğin haricilerin ve diğer heva ehlinin görüşleri bu şekildedir deyip niteliyor. Zira onlar yanlış ve bidat olan düşünceye kapılarak burada insanlarla savaşır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 Ve Kur'an Kur hafızlarından biridir. Ama Hazreti Ali'yi öldürürken ki cennetle müjdelenmiş bir sahabe... ...onu öldürürken geber ey Allah'ın düşmanı diye öldürmüştür. Ve onu öldüren insan da Kur'an hafızıdır. Dikkat edin o Kur'an'ın onunla ne kadar fayda verdiğini düşünün. Vermemiş. Cehmiye ve Hevayet'in geleninin durumu budur. Yolunu sapıtmış hariciler ehl sünnet ve cemaati tekfir etmek... ...ve onlarla savaşma hususunda. Heva ehlinin önderlerindendir. İkinci sınıf haricilere gelince propagandasını yap, yaptığı bir inancı esas almadan savaşan kimse hem ehl sünnet hem de cemaate muhalif insandır. Cemel ve sıfına katılanlar Harre ve Cemacim ki Harre'ye baktığınız zaman Yizid bin Muaviye'ye karşı ayaklananlar Cemacimde İbn-i kontrolünde Haccaç ve Abdülmelik Mervan'a karşı ayaklananlardı. Yani Haccaç dediğimiz zaman öyle psikolojik olarak bize e, ki bu inanış bir de Şii ve Alevilerden geliyor ve medyadan geliyor Haccaç dendiği zaman sanki batıllıymış gibi gösteriliyor. Değil. Haccaç zalim olabilir ama arkasında namazı terk edilmemiş biridir diğer sahabeler tarafında. O zamanki e, valilerden de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 Dedim ya duygusal şeyler bir yana naslarda itaat etmek, Resul'a tabi olmak bir yanadır. Evet, ancak bu kimseler arzu, arzu edilen maslahatın savaş yoluyla hasıl olacağını zannetmişlerdi. Bakın bunlara, cemele sırfına, harle ve cemacim olaylarına katılan insanlar arzu ettikleri o maslahatın savaş yoluyla gündeme gelip hasıl olacağını zannetmişlerdi diyor İbn-i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 ve bu savaşa katılan her iki tarafın tahkim yani hakem seçme konusunda anlaşmalarına karşı olmuştur. Hariciler önce Ali radıyallahu anh'ın ordusundaydılar. Sonra Ali radıyallahu anh dönerken 2 bin uzaklıktaki Harura denilen yerde onun ordusundan ayrıldılar. Sayıları yaklaşık 8 bin kişi Bir söze göre 16 bin diye geliyor rivayette. Ali radıyallahu anh'u haricileri ikna etmek için kendisiyle konuştu ve bazı rivayetlerde ise kendisi onlarla konuştu bazı rivayetlerde ise i̇bn Abbas radıyallahu anh'u onlara gönderdi onlardan bazıları tekrar geri dönerek Ali radıyallahu anh'unun bu i̇bn Abbas'ın onlarla uzunca münazarası var o münazaradan sonra onlardan 6000 bin kişinin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 Ali de dedi ki radıyallahu anh'u sizin bizim üzerimizdeki üç hakkınız var. Sizin mescitlere gitmenize engel olmayız. Bakın dikkat edin burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların dinden çıktığını söylüyor hadislerde. Okun yaylan çıktı gibi dinden çıkarlar diyor. Onlara ne diyor kilabınlar cehennem köpekleri diyor. Ama Ali radıyallahu anh'u neden burada sizin mescitlere gitmenize engel olmayız? Çünkü Ali radıyallahu anh onlar gibi tekfirci değil, harici değil. O inanışta değil. Artı Habbab bin Eret'i öldüresiye kadar ve Habbab bin Eret'in karnındaki sahabenin oğlu olan karnındaki e, hanımının karnındaki çocuğunu e, karnını yarıp dişip öldüreseye kadar Ali radıyallahu anh onlara düşman gözüyle bakmadı. Kardeş gözüyle baktı hep. O şey gelecek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 ne savaşta e, kafirlerin kadınlarını ve çocuklarını öldürmüştür ki bundan sakındırmıştır ne de normal zamanlarda rejim edilmesi gereken bir insanı çocuğuyla beraber öldürmüştür. Git çocuğunu doğur ondan sana gel yani Bu nasıl bir inanç? Bunlara çok dikkat etmek gerekir. ya yani insanın en son gelebileceği nokta öyle ki artık yani dinden çıktığı anlayışı aldı mı Allah? Bu insanlar ben bir de Müslümanım diyen insanlar. Onun için Rabbim bize bu fikirlerden korusun. Bu fikirleri biz damarlarımızın neresinde varsa çıkarıp atsın, Tam ehl sünnetin görüşünde olmayı nasip etsin. Ali radıyallahu anhu ganimetlerden ikinci olarak dedi ki rızkınızı engellemeyiz. <gülüyor> Fesat çıkarmadığınız sürece de sizinle savaşmayız. Hariciler daha sonra toplanarak Müslümanları öldürmeye başladılar. Habbab bin Eret'in Abdullah radıyallahu anhu'ya ve onun hanımına rastladılar. Onu öldürdüler ve hamile olan hanımının karnını yaradılar. Ali bunu duyunca bunun kimin yaptığını sordu. Onlar hepimiz yaptık dediler. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh onlara savaş açtı ve Nehvaran'da onların çok az hariç hepsini yenilgiye uğrattı. Sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin içinde haricilerin bize...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 Öldürülenler arasında bu şahıs araştırıldı ve bulunup getirildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin niteliğini verdiği şekilde olduğu aynen bu alamda görüldü. Bu hadise uyularak onlara havaric ismi verilmiştir. Neden? Çünkü alahini fır, Onlar insanlar arasında bir ayrılma olduğu zaman ortaya çıkarlar. Yahrucuna. Haricilik buradan geliyor bu isim.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 Bunlar Müslümanları öldüren fakat putlara ibadet edenleri kendi annelerine. Yani ne? Ve senlere. Ve yer senle, yüzündeki Yeryüzündeki o türbeler falan bunlar kastedilir. Bunlara ibadet eden kimseler gelecektir. Andolsun onlara yetişecek olursam at kavminin öldürüldüğü gibi onları öldüreceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hadise bakıyorsunuz. Yeptuluğuna ehlen islami. Bunlar İslam ehlini yani Müslümanları öldürürler. وَيَدُعُونَ اَهْلَ evsane, Put ehlini ise yani putlara tapanları ise e, ibadet edenler ise kendi hallerine terk ederler. Def ederler. Bugünün haricilerine bakın Selefi Salihinin menicinde olanları ne, diyor, ne diyorlar? Bu lafza taallük eden tarafı yerin altındakileri putlara değil yerin üstündeki putlarla uğraşın. Doğru mu? Yani hep kabirdeki putlarla uğraşıyorsunuz.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 Yakıp yıkarlar, bombalama eylemi yaparlar. Cami imamlarını ki tağutu inkar etmenin inan onların anladıkları gibi de değildir. Onların tağutu inkar etmelerine, tağutu inkara karşı takınlıkları tavır aşırılıktır sadece. Bu konu Allah'ın indiriliğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir ayeti ve bombalama eylemlerine dair geniş olan yapılacak ileriki derslerde ayrıca incelenilecek, ele alınacaktır.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 boğazlarına bile varmaksızın dillerinden geçip gitmesinden başka Kur'an'dan hiçbir nasipleri yoktur onların. Çünkü yapılması istenen şey, Kur'an'ın kalbe yer ederek adledilmesi ve onun düşünüp tedepbür edilmesidir diyor. Şimdi birinci buraya kadar iki hadis naklettik. Bu hadisin incelemesine baktığı o zaman iki hadiste birincisinde sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ve ilekem yahdilu izalem yazıklar olsun sana ben adalette olmasam kim adalette olur artık. ikinci de men yutiellaha iza asaytu ben ona karşı gelecek olursam Allah'a kim itaat eder? Allah yeryüzündekilere karşı bana güveniyor da siz mi güvenmiyorsunuz? Bu iki rivayetteki şeyler birbirini tamamlar nitelikte. İkisini burada birlikte zikretmekte fayda var. Müslümanın bir lafzındaysa diyor ki: "Men yadil inlem lem adil fakat ciittu ve haserta in adil." Eğer ben adaletli olmazsam kim adaletli olur? Eğer ben adaletli olmazsam sen de kaybetmiş ve hüsrana uğramış olursun.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 Zalimci de alimlere takmıyor deyip e, diyenler yine bunlar. Hadiste ise şimdi tekrar hadisimize geri dönelim. Yemruküne minet dini murukel sehmi miner ramiyi okun hedefi delip geçtiği gibi dinden çıkarlar bunlar.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 Evet, şimdi haricilere zahir bu akşamki sadece bu akşamki zikreteceklerimiz hadisler. O hadislerden sonra çıkacak olan onların müteşavih ayetlerle amel etmedir, kendi ayetleri ilim, ehlerin ve sünneti başvurmadan anlamaları gibi birçok başlıklarla uzun uzun devamlı olan derslerini yapacağız. Şimdi buraya kadar zikrettiğimiz harici hadisler ve iki hadis.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 ki nitekim Ali radıyallahu anhu döneminde Ali radıyallahu anhu'nun Hakk'a en yakın olanı o yığı, onların onların ordu sözlülmüştü. Yine Ali radıyallahu anhu'nun kendisinden size sallallahu sellem'den bir hadis naklettiğim zaman vallahi diyor yere düşsem gökten benim için onun söylemediği bir şeyi söylemekten daha seveplidir. Sizinle aranızda ceryan eden bir şeyi konuştuğum zaman işte bu böyle değildir.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 ve bunlar ne yapacak? İnsanların en hayırlılarını söylediği sözleri söyleyecek. Bunlar okun hedefi delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Böylelerini bulduğumuz yerde hemen onları öldürün. Çünkü onları öldürenler kıyamet günü bu yaptığından dolayı sevap alacaktır. Evet. Hadiste ne geliyor? Ahdaful <gülüyor> esnani sufahul ahlami. Yaştırkenç akılları ermez. Yani yaşları küçük akılları eksik demektir. İmam-i pınacar bakın ne diyor? Ee, şöyle diyor diyor ki İmam nevevi şöyle demiştir. Ondan nakiller hassasiyet ve basiret olgun yaştadır. Tecrübe ve akıllı insanlarda olur. Tecrübeli ve akıllı insanlarda olur. Yine hadiste onlar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 Bu hak bir sözdür. Bakın. Fakat onların bu sözü söylemekteki maksatları bununla talep ettikleri ise batıldır. Çünkü onlar Ali radıyallahu anh'a daha sonraki hadislerde geldiklerinde ne diyorlar? Allah'ın indirdiğiyle hükmet inil hükme illa hüküm Allah'ındır. Bu bu tarz ayetleri getiriyorlar. Ali radıyallahu anh'a ne diyor? Sizin diyor söylediğiniz bu sözler haktır. Ama siz bu sözlerle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 Çünkü İmam Şafi isim ve sıfat meselesinde bilmeyene anlatılır diyor. Bütçe tikamesi yapılır o bütçe dikamesinden sonra o mazereti ortadan kalkar diyor. Bu tevhidle alakalı meseledir. İşte amelde bu mazerettir. Tevhidi konularda akidede mazeret değildir. Bu, bu ayrımların hepsi bidattır. Cehanet her konuda mazerettir. Tabi istisnası şudur alay etme müstesnadır. Bunu da kim belirledi? Yine nas belirledi.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 İster başka bir yer olsun, sıcak savaşın dışında, bu yapılan eylemlerin Yahudi çocuğu bile olsa bu yapılan eylemleri hangi halini tahsif etmiş ehl Sünnet'te? Mesela 17 Eylül olayları. 17 Eylül olayları caiz miydi? Kim verecek bunun fetvasını? Bunu ehl Sünnet alimlerinden veren kim? Orada bir sürü kadın çocuk döndü değil mi?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 Ama genel olarak bu cahiliye toplumu mantığıyla herkesi tekfir etmenin yoluna gidiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Onlara dair tarihte baktığın zaman ilk Osman radıyallahu anh ki şu vereceğim başlıkların hepsinin tek tek dersini inşallah yapmayı düşünüyorum. Onların çıkardığı bu fitnelerin sonuçlarında ümmete mal olan kötü sonuçlarını zikretmekle beraber düşünüyorum. Hatta bu konuda haricilerin sıfatlarına dair yazılmış bir kitap var Ümmül Kura'dan. O kitabı da okumanızı tavsiye ederim. Ee, o kitaptan alıntı olarak onlar bakın Hicri 34'te Osman radıyallahu anhuya karşı ayaklananların içerisindeydiler. Onlar Ali radıyallahu anhuya karşı Haruro bölgesinde ayaklananlardı. Sonra birçok kollara ayrıldılar. Yezid bin Muaviye'ye ye karşı yapılan iskem ve ayaklanmalardaydılar. Yönetici zalimdi, ama ayaklanma, bakın öyle rivayetler var. Daha sonraki derslerde gelecek. Gerçekten onlar sırtından diyor senin diyor malını alsalar da zulmeslerde onlara hiçbir şekilde karşı çıkamıyorsun. Ve evli sünnetin normalde zulmedilen insana karşı çıkmak hakkı vardır. Evli sünnetin icmasının naklediyorlar bu konuda. Diyorlar ki valileri ve yöneticilere karşı çıkmak müstesnadır bunda. Çünkü bu naklettiğim rivayetler var bu konuda. Hatçac bin Yusuf es Sekafinin Irak valiliği esnasında İbnül-Eşas fitnesine düşenler. Bakın bu İbnül-Eşas'ın Hatçac bin Yusuf'a karşı çıkması olaylarına açın bakın öyle kitaplar var. O kitapları sanki İbnül-Eşas'ı kahramanmış gibi anlatıyorlar. Bunu yazanlar bile Türkiye'deki profesörler. Ömer İbnül Abdülaziz'e karşı yapılan ayaklanmalar ki.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 Nefs-ül Zekiye lakaplı Muhammed bin Abdullah bin Hasan, Zeyd bin Hasan, Ali bin Ebi Talib'in Cafer bin El-Masur'a karşı isyanında hariciler yine oradaydılar. Yakın zamana baktığın zaman Mısır'daki Cemal Abdül Nasır, Hasan el-Benna'nın ilkelerini uygulama adına hür subaylar diye gizli bir askeri teşkilat kuruyor. Kral Faruk'a karşı yaptığı ihtilal hareketidir bu. Sonucunda Kral Faruk devriliyor.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 Çünkü hiçbir zaman tekfir bizim işimiz değil. Seyit Kutup'u tekfir edenlere biz de karşıyız. Bizim kütüphanemizde bir tane Seyit Kutup'un kitabı yoktur. Kitaplarını da okumayız. Ama ona tekfir meselesi geldiği zaman bizim ehli sünnet itikadımızda tekfir nedir? Kaideleri vardır. Bu Seyit Kutup için de geçerlidir. Seyit Kutup bir ilim ehli değildi. Amerika'da sosyal, sosyoloji profesörüydü. Geldi ve edebi konuda çok ileri derecede biriydi.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 Ve ke yeryüzünde kendi cemaatinden başka kimseyi Müslüman olarak görmediler. Bunların hepsi makaleler olarak, yazılı olarak belgeleri de mevcut. Sonra Cihat Cemaati içerisinden Ömer bin Abdurrahman'ın başkanlığını yaptığı Cemaat-ül çıktı. Bunlar mübarek yanlısı, yazar Ferahç Fevde gibi layık bazı düşüncede olan kimselerin Kahire'de öldürülmesini gerçekleştirdiler. Yine Mısırlı yazar Necip Mahfuz'u da öldürmeye çalıştılar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 Hasan Basri'nin nasihatları da böyle değil zamanları. 1998'de El-Kaide fitnesi. Usama Bin Laden, 1970'li yıllarda cihat çağrılarına icabet ederek Afganistan'a giden zengin bir gençtir. Usama Bin Laden ne ilmiyle tanınan ne de dua, ne de ulemadan biriydi. Usama Bin Laden burada tekfir düşüncelerinden etkilendi. Onun bu durumu selefilik ile hiçbir alakası olmayan selefilik kistesine bürünmeye çalışmadan ibarettir.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 Müslümanlar bu olaylar üzerine devamlı baskı, işkence ve sıkıntı çekmişlerdir. Hiç unutmuyorum. Bizim Abdurrahman bilirsiniz. Onunla Serdar dibirini birini görüştürmüştük. Oca dedi ki buna, Suudi'de dedi, iki tane dedi, Amerikalı dedi, mühendisin de öldürülmesi dedi, ne fayda var dedi. dedi. Kafirler oluyor işte hocam dedi.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 Dilekçede var şu an Busha binlerce insandan bahsediyorlar. Bush'un kendi yaptırdığına dair ve hepsi saman alt edilmiş. Sattı mı insanların gözünün önünde asan Amerika Usama bin Ladin'in ölüsünü çıkarmadı ortaya. Nerede? Dolayısıyla yani bu işler de dikkat etmek gerekir. Bu meselelerin şeri olan nastarına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 Tecavüz edilmesine sebep olun onun üstüne sonra. Allah muhafaza. Evet benim anlatacağım bu akşamki ders için bu kadar. Bu dersin sonra devamı gelecek inşallah. Rabbim bizleri bunu daha da genişleterek anlatmayı nasip etsin. Şimdilik bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamü Rasulullah